Muhtarım hocam loğusalık 40 gün Hanefi mezhebine göre dedi ki Şafiler içinde 60 gün evet. Şayet 60 gün içerisinde veya 40 gün içerisinde Bu loğusalık kanı kesilmezse 41. gün yani Bittiğinden sonraki Artık gün kan geliyorsa Ne yapması lazım? Yine guslünü alır Kanama devam etse bile azami süre Bittikten sonra hmm. Yani hanefiye göre 40 gün dolunca Ya da şafiye göre 60 gün dolunca Gusül yapılır ibadetlere başlanır. Evet. Teşekkür Çünkü ederiz. Çünkü o süreden sonraki kanamalar e, lohusalık kanaması değildir. Mazerettir, özür kanaması. Evet, teşekkür ederiz. Şurada